...başlıyor sevgili dinleyicilerimiz başlıyor. Ama hak dostum başlamıyor. Ne demek başlamıyor? Hayırdır bir şey mi oldu birader? Yoo bir şey yok efendim. Sadece hak dostum başlamıyor. Bugün başka bir program yapacağız efendim. Başka bir program mı? Hayırdır yoksa yemek programı falan mı yapacağız? Yok efendim yok. Bugün yarışma programı yapacağız efendim. E yarışması birader? Efendim her kanalda başladı. Radyoda da biz yapacağız. ...adını bile buldum. Neymiş adı? Hacı soruyu cevapla. Para mı vereceksin programda? Evet. Nereden bulacaksın peki? Daha bana olan borcunu ödemedin. Yakında ödeyeceğim Karagöz'üm. Ee, her yarışandan 50 bin lira kayıt parası alacağım. Saçmalama Hacı İvat. Kimse seninle yarışmak için para vermez. Verir efendim verir. ...millet ekrana, radyoya çıkmak için can atıyor. 50 bin dediğin nedir ki? 500 bin de sen verirler. Yapma yav, demek verirler. <gülüyor> İyi valla, ee, nasıl bir yarışma programı bu? Şimdi anlarsın. Bugünkü ilk programın yarışmacısı kim biliyor musun? Yok kim? Tabii ki sen birader. Ben mi, Aa, nasıl olur? Şöyle olur, şimdi... ...sen bana kayıt için bir 50 bin lira vereceksin. Ver bakalım, ver ee, ver. Al bakalım parayı. Ver bakayım. Ha, hazır mısın? Ee, neye hazır mıyım? Yarışmaya efendim. Ha, yarışma. ben de kozacağız sandım. <gülüyor> hazırım, hazırım. Sorun geliyor birader. Gelmesine gerek yok. Senden büyük sorun olur mu hiç? Sulandırma efendim sulandırma, sorun geliyor. İyi iyi gelsin. Üç tarafı denizle çevrili yerin ne denir? Ee, üç tarafı denizle çevrili ya, şey denir. Dur, dur. efendim dur acele etme. Şıkları sayayım önce. Şıkları. A. Yarımada. B. Tamada. C. Çeyrekada. D. Dubleada. Ee şey valla tam olarak e, bilemiyorum. Yardımcı olsanız acaba mümkün mü? Kurallar gereği yardım edemiyoruz efendim. Kurallar gereği. Eminim öyledir. Ee, cevap veriyorum. Üç tarafı denizli yere sulak alan denir. Hayır efendim. Ee, denize karşı yer. Acayip para eder bura denir. O da değil birader. Hem saydığım şıklarda bu dediklerin yok ki. Cevap A şıkkıydı. Yani yarımada olacaktı. Hay be yarımada demek. E, ne olacak şimdi? Kaybettin ve elendin birader. Ne olacak? Ee, bizim elli bilen ne oldu? Geçmiş olsun. Kaybettin, kaybettin. Demi? O zaman sen de benim yarışma programına katıl. Senin yarışma programın hangisi peki? Ee, şey neydi ha kara yarış parayı kapış adlı nefes program. Ne zaman oluyor bu program peki? Şimdi başladı. Şu anda bugün de ben ilk programımı yapıyorum. İlk yarışmacımsın hacivat. Yapma ya. Yaptım bile. Kaydıcın 50 bin alayım. Ee, ver, ver. Ee, e, buyur bakalım. Ver bakalım. Ha, sorun geliyor. Aşağıdakilerden, o ne olsa ha? aşağıdakilerden hangisi, hangisidir? Ne demek hangisi hangisidir? Böyle soru mu olur birader? Olur efendim, Karagöz sorusu bu. Aşağıdakilerden hangisi hangisidir? Dur acele etme, şıkları bir sayayım önce. A, elma. B, yara bandı. Hı? C, tahtaravalli. D, yangın tüpü. E, piknik tüpü. E ee, şey... Ben soruyu tam anlayamadım. Bir daha şey etseniz efendim. Sorayım. Maalesef edemeyiz. Süreniz doldu. Cevabı hiçbir olacaktı. Ama ama o şıklarda yok. Olabilir. İlla cevap şıklarda olacak diye bir zorunluluk yok hacıma efendi. Kurallar gereği böyle. Bizim 50.000 gidiyor ama değil mi kurallar gereği? Hadi öyle bir zorunluluk var. Yok efendim yok. Biz yapacaksak böyle yarışma falan birbirimize yapmayalım. Zararlı oluyor böyle. Sen bilirsin.